Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Peki kafir ve inkarcılar inkar ettikleri hakikate, inkar ettikleri Allah'a, inkar ettikleri Allah'ın şeriatına ve Allah'ın yolunun yolcularına bu inkarlarıyla bir zarar verebilirler. Haydi Kerim bu manada bir soru soruyor sanki. Diyor ki veya daha doğrusu bir hüküm, bir değerlendirme yapıyor. Estağfirullah. Ulaiika lem yekunu mu'cizina fil ard ve ma kana lehum min dunillahi min awliya. Yudafu lehumu'l azab. Ma kanu yastati'un as وَمَا كَانُوا يُمُصِرُونَ Küfür yolunu tercih edenlerin ne kadar zavallı olduklarını, ne kadar çaresiz, ne kadar zor durumda olduklarını fevkalade bir şekilde ortaya koyan bir ayet-i kerime. Onlar var ya diyor o inkarcılar, o zalimler, yeryüzünde hiç kimseyi, daha doğrusu Allah'ı, aciz bırakabilecekler değillerdir diyor. Aciz bırakamazlar. Üstelik Allah'ın dışında da onların bir velileri aslında yoktu. Yani onların edindikleri mağbutlar kendilerine hiçbir şekilde fayda sağlamadı. Onların kendisinin kitabı keriminde indirdiği ve gösterdiği Hidayet ve şeriat yoluna uymayarak uydurdukları yolların veya başkalarının uydurmaları olan izledikleri o yolların kendilerine doğruyu ulaştırmak noktası, doğruya ulaştırmak noktasında hiçbir faydası olmadı. Çünkü veli kelimesini daha önce yine çeşitli sebeplerle izah etmiştik. Velinin anlamı içerisinde şu da vardır. Veli, veli edindiği kimseyi sevmekle kalmaz. Aynı zamanda korumaya muhtaçsa ve kendisi onu koruyabilecekse her bakımdan bütün imkanlarıyla onu korur ve himaye eder. İşte Cenabı Allah'ı veli edinmek ve Cenabı Allah'ın Başkalarını veli edinmesi böyledir. Allah'ı veli edinmemiz demek, bütün ihtiyaçlarımızı O'na arz etmemiz. Dünyevi ve uhrevi, itikadi ve ameli, maddi ve manevi, her türlü ihtiyacımızı O'na arz etmemiz ve bu ihtiyaçlarımızı kendisinin görüp sağlamasını istememiz demektir. Neye ihtiyacımız var? dünya, ahiret ve kainat hakkında doğru düşüncelere, itikatlara, anlayışlara ihtiyacımız var. Veli edindiğimiz Rabbimiz'den aynı zamanda onu veli edindik. Diyoruz ya amene rasulü de ente mevlana sen bizim velimizsin, mevlamızsın. Yani ya Rabbi biz doğru akideyi bilemeyiz kendiliğimizde. Biz Doğru şeriatı bilemeyiz kendiliğimizden. Biz senin var ettiğin her türlü hayrı kendiliğimizden kendimize celb edemeyiz. Biz senin takdir ettiğin şerleri kendi imkanlarımızla kendimizden def edemeyiz. Biz iyilikleri, doğrulukları, güzellikleri celbedip, edip kötülükleri def etmek güç ve imkanına sahip değiliz. Bütün bunları sen yaparsın. Senin bunlara gücün yeter ve biz bunları senden istiyoruz. Bize doğru akideyi göster. Bize doğru şeriatı göster. Bize doğru yolu göster. Sevdiklerimizi bize, bizi sevdiklerimize, bizi onlardan, onları bizden faydalandır. Bizi onlara bağışla, onları bize bağışla. Güç ve imkan, her türlü güç, kudret ve takat sendendir. Sana itaat edebiliyorsak senin verdiğin güçle itaat ediyoruz. Senin yasaklarından uzak duruyorsak senin bizi onlardan uzak tutma güç ve kabiliyetini, ilhamını ve imkanını verdiğin için yine senin lütfun ve rahmetinle biz o kötülüklerden uzak kalabiliyoruz. Sen bizim Mevlamızsın diyoruz yani. Bizim velimiz. Ben filanı veli edindim dediği zaman Cenab-ı Allah hükmünde ve kaderinde artık O'nun Benden başka ve benim razı olmadığım herhangi bir varlığın ona zarar vermesi, ona kötülük yapması mümkün değildir demek. Onun için işte onların diyor aslında akıllarını kullansaydı o kafirler gerçekte Allah'ın dışında bir veli olamayacağını bilirler. Yalnız Allah'ın rububiyet ve uluhiyetine iman ederek onun yolundan giderlerdi. Ama onlar bunu yapmadılar. Veli edindikleri ise gerçekte veli olamadı onlara. Doğruyu gösteremedi. Amerika'yı veli edinsen Amerika seni cehenneme götürecek. Rusya'yı veli edinsen Rusya seni cehenneme götürecek. Çin'i veli edinsen seni Çin cehenneme götürecek. Yani sen derken hitabımız meclisten dışarıdır. Biz hepinizin Allah'ı veli edinenler, inşallah da Allah'ın veli edindiği kimseleriz olduğumuzu biliyoruz. Avrupa'yı veli edinirsen o. Kargayı rehber edinme misali yani söz meclisten dışarı. Bu budur. Yüce Rasul varken, alemlere rahmet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam varken, onun getirdiği bu kitap, bu din, bu şeriat varken, kim oluyor başkaları da arkalarından gidilsin. İnsanların kafa mahsulü, bilgilerinin hepsi bir araya gelse ne diyor Cenab-ı Allah? "Ve ma utitum minel ilmi illa qalil." <Sessizlik> Bütün beşeriyete hitap ediyor. Peygamberler de dahildir buna. Size verilen ilim ancak pek azdır diyor. Zamanlarının en alim iki şahsiyeti Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam gemide seyahat ederlerken hadis-i şerifte belirtildiği üzere bir kuş geliyor geminin güvertesine kenarına konuyor. Ondan sonra gagasıyla gagasını deryaya batırıp çıkartıyor. Şu kuşu görüyor musun diyor. Bu kuşun gagasıyla aldığı benim senin geçmişlerin ve geleceklerin ilmi bir araya gelse. ...Allah'ın ilmine nispetle o kadarcık bile değildir. Ha. Bu kadarcık bile olmayan ilim... ...putlaştırılacak... ...bundan nizam çıkartılacak... ...sistemler üretilecek... ...siyasal, ekonomik, ahlaki vesaire vesaire. Yasalar konulacak... ...anayasalar, dede yasalar, baba yasalar yapılacak... ...ondan sonra bunlardan... Mutluluk beklenecek. Allah'tan başkasını veli edinmektir bu. Allah'tan başkası veli edinilecek olursa bir yere de varılmaz. Varılır. Cehenneme varılır. Dünyada da ahirette de. Vallahi şu anda dünya küçük bir cehennem gibi. Cehenneme çeviriyorlar yani. Ney? Amerika ve büyük güçler, kendilerini büyük nitelenen şeytandan da küçük o zavallılar, dünyayı kan deryasına çevirdiler. Her yerde kan, her yerde barut. Bu nedir ya? Sorarsan, teröristler. İşte bu böyledir, hakikat böyle örtülür, böyle gizlenir öyle gizlenir. 10 sene Somali'de yaptıkları 20 senedir Somali'de yaptıkları hiç unutuldu bir anda. Ondan sonra milleti iki tane korsan ürettiler. Efendim kazıl denizde Hint Okyanusu'nda dikkatlerini oraya çektiler. Hala ne oluyor ne bitiyor kimse doğru dolduruz bilmiyor. Müslümanlar terörist oluyor. Onlardan bir kişi bir kapta zavallı masum gencecik çocukları gidiyor, tarıyor, öldürüyor, bitiriyor. Onlar bir şey yok. Onlar akli dengesi bozuk mazeretler üretiliyor. 20 seneyle, 30 seneyle kurtarıyorlar. Mesela birilerini itham etmek değildir. Mesela doğruyu anlamaktır. Ey Amerika, ey Rusya, ey dünyanın kodamanları, görünen ve görünmeyen güç. Dünyanın kodamanları hakikati mi arıyorsunuz? Siz gerçekten beşeriyete faydalı mı olmak istiyorsunuz. Taşınızdaki etekleri dökün. Buyurun. Her şeyi sizinle Müslüman olarak görüşmeye, tartışmaya, ölçmeye, biçmeye hazırız. Bizim nizamımız ortada. Biz kimseye, efendim yalan söylemiyoruz. Biz yalan yere barış vaat ederek insanları, efendime söyleyeyim, en ummadıkları zamanda hunharca katletiyoruz. Biz barış teraneleriyle beşeriyetin kanlı, oluk oluk akıtmıyoruz. Biz diyoruz ki yeri gelir savaşırız fakat bizde esas olan barıştır deriz. Ve bunu tarihimizle ispatladık. Günümüzle vahiyamızla da ispatlamaya hazırız. Ve ispatlıyoruz. Onun için zulüm çok naharetli. Hani Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim var? Diyordu ya ayet-i kerime. İşte onun için böyledir. Yalan iftira ediyorlar ve siz onların yalanlarına, daha doğrusu onlar yalanlarını öyle bir süslüyorlar, öyle bir püslüyorlar, sizleri öyle bir medyatik bombardımana tabi tutuyorlar ki, yalan nerede, dolan nerede fark edemiyorsunuz. Örtü veriyor. Musa'nın sihirbazları aleyhisselatü vesselamın zamandaki sihirbazlar gibi. Hakikati, söyleyeyim, yürüyen halatları, sopaları size yılan gibi gösteriyor. yılanları da kim bilir gül gibi gösteriyor. Beşeriyet ne? Onun için Müslüman olarak bizler Kur'an-ı Kerim'in göstermiş olduğu hakikatleri de görerek Allahü Teala'yı veli edinmenin yollarını ve onun dışında hiç kimseyi veli edinmeyeceğimizi biliyor ve deklare ediyoruz açıkça. Onların aslında diyor o kafirlerin Allah'ın dışında edinecek velileri yoktu. Fakat onlar yanlışlık yaptılar, edindiler. Bunun için yudâ aflehumul azâb. Azapları kat kat verilecek. Ma kânû yestatîûne s-sem'â ve mâ kânû yubisîrûn. Onlar işitemiyorlardı ve görmüyorlardı. İşitme ve görme nedir? Kur'an-ı Kerim diyor ki: "İnneha la ta'mal absaru ve lakin ta'mal kulubul Gerçek şu ki gözler kör olmaz. Asıl göğüslerdeki kalpler kör olur. Ya. Abdullah bin Umm Mektub'un gözleri görmüyor. Fakat kalbinin basireti, beşeriyete, kıyamete kadar gelecek olan basirete bir örnek O Resulullah'ın temsil ettiği hakkı, Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hakkı görüyordu. Onun farkına arıyordu. O kadar işi, hakikati görmüştü ki, Yüce Resul, defalarca Medine'den dışarı gittiği zaman, onu yerine vali tayin etmişti. ...günümüz insanları da... ...sistemleri de... ...özürlü edebiyatı yapıyor. Ne verdiniz... ...ne yapabiliyorsunuz bu özürlülere? Sizin anlayışınıza isyan ediyorlar... ...evvela bizi insan görün diyorlar. Peygamber aleyhisselatü vesselam ise... ...bakın... ...gözleri gören birçok kimsenin... ...nail olamadığı... ...o yüce vekalete nail olabiliyor peygamber sen bu işe layıksın diyor niçin? çünkü oraya geldiği zaman bile onu Ya peygamber bunu mu bize vali bıraktı diyen bir kimse de yoktu diyecek kimseler de yoktu yani bu olgunluk yalnız peygambere has değildi ashab-ı kiram da işin bu vaziyeti bu tarafını çok iyi idrak etmişler ve hiç kimse Ya Resulallah, gözleri görmeyen birisini yerine nasıl bırakırsın diyen olmadı. Tarih bize böyle bir şey zikretmiyor. Bundan ötesi olmaz ki. Bundan ötesi olmaz. İslam öyle zahiri itibarlara mümkün değil bakmaz. İslam davetini kabul ederler. Ümidiyle fakirlere biraz iltifat etmeyecek gibi oluyor. Ayet-i Kerime hemen aleyhissalatü vesselam'ı uyarıyor. Ondan sonra fukara geldiği zaman merhaba sizlere. Sizden dolayı Rabbim bana sitem etti. Merhaba sizlere hoş geldiniz diyordu. Öyle İslam İslam'ın itibar ettiği değerler Herkesin kendi iradesiyle sahip olabileceği ve gerçekten değer olan şeylerdir. Yok malmış, mülkmüş ifadelerdeyse bunlar kaporta bile değil ya. Bunların kıymeti yok ki? İnsanı insan yapan değerler bu değil ki. İnsanı insan yapan değer faziletidir, edebidir, terbiyesidir, ahlakıdır, başkalarına bakışıdır, insanların Yardımına koşmasıdır, onların yanında yer almasıdır, dertlerini paylaşabilmesidir, musibetlerde yanlarında yer alabilmesidir, onlara destek olabilmesidir, onlara yukarıdan bakamamasıdır vesaire vesaire. Kısacası onları kendisi gibi bir kardeşi olarak görebilmesidir. Bugünkü nizamlar, bugünkü ideolojiler, bugünkü sistemler. Hangi erdemli değerleriyle beşeriyeti bu seviyeye yükseltebilir? Onun için bugünkü sistemler, bu çağda sistemler, küfür her zaman fakir olduğu gibi günümüzde de fakirdir. Beşeriyete bir şey veremezler. Beşeriyeti bir adım ileriye taşıyamazlar. Beşeriyeti içinde bulunduğu sefaletten alıp ufuklara yükseltebilecek yegane nizam Allah'ın dinidir. Buna ihtiyacı vardır insanlığa. En büyük ihtiyacımız buna. En büyük ihtiyacımız buna. Buna ihtiyaç. Evet. Demek ki iman olmayınca Allahü Teala'nın beşeriyete doğru kullanılması halinde işimize yarayacak olan kulaklarımızı ve gözlerimizi de doğru ve sağlıklı bir şekilde kullanamayız. Bunun neticesi daha devam ediyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَدَلَّا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ O kafirler öyle zavallı kimselerdirler ki diyor. Kendi kendilerini hüsrana uğrattılar. Kendi kendilerini dahi kaybettiler. Kendi kendilerini dahi ziyan edip elden kaçırdılar. hasiru اَنْفُسَهُمْ Bir insan düşünün ki varlığı elindeki sermayesini korumaya bağlı. O sermayeyi de kaybetti. O kendisini artık koruyamaz. Bu vaziyette düşünün. İşte insanın en büyük varlığı yine kendisidir. İnsanın en büyük sermayesi yine kendisidir. Kendi kendilerini diyor hüsrana uğrattılar, kaybettiler diyor. Kendi kendilerini kaybettiler, zarar ettiler. Uydurdukları ilahlar, uydurdukları nizamlar, uydurdukları tanrılar, uydurdukları sistemler, yasalar, bilmem neler vesaireler. Onların dünyada işlerine yaramadığı gibi ahirette de işlerine yaramayacaktır diyor. Onları bırakıp gidecektir, onları kaybedeceklerdir diyor. Bulamayacaklar, yanlarında bunlardan hiçbirisi bulunmayacak. Hiçbirisi onların yanında yer almayacak. Hiç değişen bir şey olmamıştır 14 asır 20 asır öncesiyle günümüz arasında. Ha putları inşa etmiş yokmuş Kabe'nin etrafında dikmiş 14 asır öncesinin şeyleri ha günümüzde Adına kapitalizm dedikleri, adına sosyalizm dedikleri, adına komünizm dedikleri, adına liberalizm dedikleri, adına sosyalizm dedikleri, adına demokrasi dedikleri, adına laik dedikleri. Ve sayın sayabildiğiniz kadar. Felsefi doktrinler, bilmem neler vesaireler vesaire. Bunlar da fikri putlar ve ilahlardır. İdeolojiler günümüz insanının değişik türdeki, yani... ...kalıba dökülmemiş ilahlarıdır. Kalıba dökülmemiş tanrılarıdır. Bunun dışında daha başka tanrılar da var ha. Kimisinin tanrısı bilmem hangi takımın hangi futbolcusudur. Kimisinin tanrısı bilmem hangi bilmem ne şarkı türünün şarkıcısıdır. Kimisinin tanrısı bilmem başka birisidir. Var olu var yani saymasını beceremeyiz yani mümkün değil o kadar çok. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor... Ya sahibi i diyor Yusuf Aleyhisselam. Eğer ben Yusuf Aleyhisselam hayrun emillahul vahidu kahrar diyor. Ey zindandaki arkadaşlarım söyleyin bana diyor. Darmadağını krabler mi daha iyi? Bir ve tek ve gücü her şeye yeten. Kahrar olan Allah mı? Cevap belli. Cevap belli. Bütün bu ilahları bildiğimiz, bilmediğimiz, hatta onların da sayılarını bilip bilmedikleri ilahları bir araya gelseler ne olur? Ayet-i kerime şöyle diyor: "İnnekum ma ta'buduna hasabu cehennem. Antum leha varidun." diyor. Sizle ibadet ettiğiniz putlarınız cehennemin odunu olacaksınız. Diyor. Siz oraya mutlaka geleceksiniz. Diyor. Mutlaka oraya. Dünyada hüsra, ahirette hüsra. Bugün beşeriyetin standartlarına göre maddi imkanları en yüksek olanların mutlu olmaları icap ediyor. Samimi olarak bana söylesinler, gerçekten bu sistemlerin zenginleri mutlu mudurlar? Veya mutluluğu sahip olacakları parada, pulda görecek kadar düşük seviyeli midirler? Bu mutluluk sağlamıyor ki. Değildir yani. Bir müminin içten bir rekat namaz kılarken, bir defa secde yaparken, bir defa kelime-i tevhid getirirken, bir fakire bir sadaka verirken, bir muhtacın ihtiyacını karşılarken veya mümin olarak yine bir mümin tarafından Allah rızası için mümin kardeşinin ihtiyacı karşılarırken, duyduğu mutluluğu, duyduğu sevinci, duyduğu saadeti Bunların, bu maddecilerin hangi birisi, hangi eyleminde, hangi faaliyetinde duyabilir ki? Mümkün müdür? Mümkün mü? Onların standartlarına göre en bedbaht insanların çoğu zaman Müslümanlar olmaları icap ediyor. Çünkü ekonomik standartları bakımından en düşük seviyede olanlar onlar bakıyorsunuz. Fakat yine bakıyorsunuz o insanlar mutlu olabiliyorlar. Demek ki ölçü onların bize dayattıkları gibi maddeci ölçüler değildir. Ha, bu sözlerimizle sefaleti teşvik ettiğimiz veya sefalete razı olmayı söylemek istediğimiz anlaşılmasın. Hayır. İslam izzetin her türlüsüne taliptir. Ama meşruiyeti yolu ve yordamı içerisinde. Evet. Onun için beşeriyet mutluluğu arıyor. Fakat eğer samimi ise bizim beşeriyete söylediğimiz. Bakın aradığınız şey bizde. Biz İslam'da senelerce önce birisiyle konuşuyorduk Amerika'ya gitmiş gelmiş senelerce Amerika'da kalmış falan konuşma esnasında dedi ki ama hocam dedi bizim Amerikalılara söyleyecek bir sözümüz kalmadı ki mutluluğun yani maddi imkanların zirvesindedirler dedim yok Amerikanın sahip olmadığı fakat bizde var bulunan çok müstesna bir şey var Amerikanın buna ihtiyacı var dedi. ne o Dedim akidemiz ve ahlakımız. Akidemiz ve ahlakımız Amerika'da yok. Bu müstesna bir güçtür. İnsanı dünyada da hayata bağlayan, ahirette de saadete götürecek olan en büyük güçtür. Kaldı ki, Amerika'nın maddi manada da bizim dinimize ihtiyacı var. Çünkü, kim ne derse desin, Amerika'da bile adil paylaşım bilesi yok. Dünyanın hiçbir yerinde zaten yok. Amerika'nın içerisinde de yok. Sefalet, kol geziyor. Yalnız zenciler arasında değil. Yalnız zenci mahalleleri ekonomik olarak sefalet içerisinde değildir. Amerika'da kimler zengin ve mutludur biliyor musunuz? Başkalarının ensesine basarak bile, Başkalarını ezerek geçebilen. Başkalarını sömürerek yükselebilenler onların ölçüleri içerisinde bir yerleri çıkabiliyor. Bunun dışındakiler hepsi şeydir. Hiç fazla söze gerek yok. Ne diyor Amerikan atasözü? Gerçi atasözleri olacak kadar köklü bir medeniyetler yok. Ama diyor ki akıllı kimse başkasının da akılını kullanabilen. Sömürünün daniskası bu. Sömürü bu, zulüm bu. Başkası benden bir şekilde daha az kurnaz diye, daha şey diye ben onu sömürme hakkına sahip mi olacağım yani? Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki akıllı kimse kendi aleyhine de olsa başkasına adaletli olabilen bir kimsedir. Amerikan'ın buna ihtiyacı var. Beşeriyetin buna ihtiyacı var. Bu fazilet, bu erdem, bu yüce ahlak ve bunun temelini teşkil eden iman ve akide yalnız bizde var. Sahip olduğumuz değerin kıymetini iyi bilelim ve beşeriyete bunu takdim etmesini bilelim ona göre kendimizi hazırlayalım. İşte ayet-i kerime geliyor. 23. ayet-i kerime. İnnellezîne ve âmelus sâlihâti ve ahbetû ilâ Az önce dedik ki imanın da kişiyi yönelttiği bir ameli hayat, bir pratik vardır. Küfrün de kendisine göre kişiyi yönelttiği, yönlendirdiği bir ameli, bir hareketi vardır. İşte diyor ki iman edip salih amel işleyenler, iman ediyorsan amelin de salih olacaktır. En azından çoğunluğu salih olmalıdır. Yanlışlıklar dolayısıyla da tövbe etmenin yollarını aramak icazet eder. Ve başka Ve ehbetu ila rabbihim. Ve rablelerine karşı kalplerinden gönüllerinden alçak gönüllülükle bağlı olup bağlılık duyan, ona karşı kendilerini efendim kalplerinde huşu duyan kimseler işte onlar ...cennetliklerdir. Dünyada... ...akide farklılığı... ...amel farklılığı... ...ve ahirette akibet farklılığı. Müminlerin... ...dünyadaki hali... ...iman ve ameli salih... ...Rablerine karşı haşyet... ...duymaları... ...ahirette de cennet ashabı... ...cennetlik olmaları. Öbürleri... Allah'a iftira, Allah'a yalan, kullara zulüm ve ahirette de ebediyen cehennemde kalmak. Hum fîhe hâlidûn. İşte onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Ondan sonra ayet-i kerime dersimizin başından beri yaptığımız açıklamaları bağlıyor. Bir misal ile, bir örneklendirme ile, hissi maddi bir örnekle olayı ifade ederse konuyla alakalı açıklamaları kapatıyor. Ondan sonra surede anlatılacak olan kıssalar bu iki kesimin tarihi kökenlerini veya tarihteki kıssalarını nasıl pratik bir şekilde bunun hayatta geçmişte ortaya çıktığını anlatacak. Diyor ki, 24. ayet kerime, mesele ul fereqayin, iki fırkadan bahsedildi diyor. İşte bu iki fırkanın misali, kel ağma ve alaçam ve bacyri Görmeyen ve sahır ile, gören ve işiten misaline benzer diyor. Bu iki kesimin misali, görmeyen ve sahır olan Diğer tarafta gören ve işiten kimsenin misaline benzer. Görülecek ve işitilecek olan nedir? Ne görülür ve işitilirse görülmüz, gören ve işiten olunur. Görenler ve işitenler kimler? Görmeyenler ve sağır olanlar kimler? Ayet-i Kerime'nin kastettiği, bildiğiniz gibi maddi bir görmekten veya işitmekten bahsetmiyor. Ayet-i Kerime hakikate karşı kör ve sahır veya hakikate karşı gören ve işiten olmakla alakalıdır. Gözleri görse bile eğer Allah'ın kitabına karşı sağır kesilmişse, onu işitmemişse, ona kulak vermemişse, onun gösterdiği yolu görmemişse, o kimsenin gözleri görse, kulakları duysa bile kördür ve sağırdır. Kur'an'ın hakikatini görmüş, gösterdiği yolu görmüş, çağırdığı yolu işitip ona uymuş bir kimse ise, fiilen maddi olarak görmese ve işitmese dahi o ki görmese ve işitmese gözleri gören birisidir. Onun için hiç kimse gözüm vardır diye kulağım duyuyor diye eğer hakikati görmemiş ve işitmemişse sevinmez. Hiç kıymeti yok. Ve hiçbir kimse gözüm yok, kulağım yok diye Hakikati işitmişse üzülmez. Hakikati görmüşse üzülmez. Asıl hüsran, asıl ziyan hakikati görememektir. Apaçıkken, her şey besbelliyken bunun farkına varamamaktır. Bunu tespit edememektir. Eh, durum böyle olunca diyor, Hel yani mesela. Örnek olarak bunlar birbirine eşit olabilirler mi? Niçin öyüt alıp ibret almıyorsunuz? Niçin bu misallerin size anlatmak istediklerinin doğrultusunda hareket etmiyorsunuz? Bu misalleri anladığınıza göre neden yapmanız gerekeni yapmıyor, ifa etmiyorsunuz? O halde buradan bir adım daha ilerleyerek insan olmamız Müslüman olmamız hasebiyle bizim gibi hakikati ve hidayeti görmekte zorlanan veya görememiş durumda olan bizim gibi Adem aleyhisselamın soyundan gelen ve bizim gibi Allah'ın yarattığı bir Adem evladı, insanoğlu olan kimselere hakkı görmeleri için yardımcı olmamız icap ediyor. Bu hem dinimizin bize yüklediği bir vazifedir, hem de insan olmamız hasebiyle diğer insanlara karşı duymamız gereken bir mesuliyettir. Şimdi... Görenlerle görmeyenler, işitenlerle iş ifadelerinde ifade ise Nuh Aleyhisselam'dan itibaren Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen kıssalarından bahsedilecek. Kıssaların Kur'an-ı Kerim'de çok fonksiyonları var, çok maksatları var. Bu kıssaların en önemli yanlarından birisi başta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere tarih boyunca gelecek bütün davet insanlarına davet yolunda karşı karşıya kaldıkları zorluk ve sıkıntılar sebebiyle davetten ellerini çekmek yerine bu davetin o şerefli yolcuları dahi bunca sıkıntıyı çekmişken benim bunca benim bu kadarcık sıkıntılarımın sözü bile olmaz diyerek sebatını sürdürecek kadar bir manevi zenginlik, bir e, ifade üzerinde bir güç ihtiva etmendir. Peygamber kıssaları o manada İslam davetçilerinin en önemli azıkları arasındadır. Nuh aleyhisselamdan bahsedilecek biraz sonra. Nuh aleyhisselam kimdir? Aman ya Rabbi. 950 yıl kalmini davet etmiş bir peygamberdir. Dile kolay. 950 yıl, 80-90 yıl yaşayana ne kadar uzun bir ömür deriz diyoruz. Hele yüzü geçti mi? Ooh, Rabbim herkese hayırlı ömürler versin. Amen. 950 yıl öyle bereketli geçmiş ki onun için. Kavmini gizli ve açık kendisi söylüyor. Rabbim diyor, kavmimi gizli de davet ettim, açık da davet ettim. Teker teker de çağırdım. Davet ettim. Kalabalıklar halinde meclislerine kalabalık bulundukları yerlere de gittim. Gece ve gündüz çağırdım. Allah Allah. Ama benim çağırmam onların uzaklaşmalarından başka bir şeylerini arttırmadı. Rabbinden aldığı izin üzere de Rabbim yeryüzünde dolaşan kafirlerden tek bir kişiyi dahi bırak Mücadele verdi. Gemiyi inşa ediyor. Rabbinin emriyle kavmi geliyor. Onunla alay ediyor. Önceden peygamberlik yapıyordun. Şimdi dülgerlik yapmaya, marangozluk yapmaya başladın diyorlar. O da diyor ki Bizimle alay ettiğiniz gibi zamanı gelecek. Bizde sizin bu halinize belki gülmeyeceğiz. Sizin yaptığınız gibi alay etmeyeceğiz. Ama siz de acılacak bir hale geleceksiniz. Merak etmeyin. Bu halini sürerse şu andaki gibi acılacak hali de kendiniz fiilen yaşarsınız diyor. Kıssaların bir diğer özelliği o kıssaları okurken kendi kendimize hangi safta olduğumuzu birebir görüp tespit etmektir. Ben bu yüce Resul'ün bu hali yaşadığı zamanda olsaydım nerede olmayı tercih ederdim? Çünkü kıssalarda dünyevi ve uhrevi akıbet de gösteriliyor. Artık Onların şahsında gördüğünüz akıbet günümüze taşınacak bizim tarafımızdan o kısaları okurken. O günün Nuh'u ve Nuh'un gemisine binenleri bugün kime kabul ediyor? O günün Nuh Aleyhisselam'ın karşısında duranlar ve onun gemisine binmeyip tufanda boğulup gidenler günümüzde kime kabul ediyor? Ve ben bunlardan hangisi olacağım? Gemiye mi bineceğim? Geminin dışında kalmak, kalmayı tercih edip boğulma yolunu mu seçeceğim? Evet. Ve diğer peygamberleri okudukça benzeri bir sorgulama ile kıssa okunur. O soruları sana ister istemez sorudurur kıssa. Sen bugün neredesin? Nuh'un, Hud'un, Salih'in, Lut'un, İbrahim'in, İsmail'in, Musa'nın, İshak'ın, Yakub'un, Yusuf'un ve ilahiri ahiri, İsa Aleyhisselam'ın, Musa'nın hepsine salat ve selam olsun sonsuzca. Safında ve onlarla beraber olanların yanında mıydı? Yoksa onlara karşı duranlar. İşte hepsinin akıbeti. İstediğini seç ey bu kıssayı okuyan. Diyor. Yoksa kıssayı okuduk geçtik. Vay be neler neler olmuş. Bu elbette doğrudur. Ama Allah'ın varacağı neticedir. Orada durmamak lazım. Orada durmamak lazım. Onun için bir de kıssalar insana güven veriyor. Nasıl? Benim tarihim 1920'lerde başlamıyor. Benim tarihim Adem Aleyhisselam'la başlıyor diyor. Benim önderim Adem Aleyhisselam'dır. Benim önderim İbrahim Aleyhisselam'dır. Benim önderim Musa Aleyhisselam'dır. Benim önderim İsa Aleyhisselam'dır. Benim önderim nebiler kervanının başı Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dır. Ben bu kervanın peşinden gidiyorum. Bu kervanın yolunun yolcusuyum diyorsun. Bundan büyük şeref olurum. Bunun kadarı insana ve insanın izlediği yolun doğruluğuna karşı... ...güven besleyen, insanın güvenini arttıran başka bir hadise var mıdır? Yalnız bile kalabilirsiniz bir gün gelir. Veya bir yerde tek başınıza yalnız bu davanın savunucusu olabilirsiniz. Hayır siz yalnız değilsiniz. Siz Adem aleyhisselamdan itibaren... Gelen başta nebiler olmak üzere onlara iman eden bütün müminlerin kafilesinin arkasından gidiyorsunuz. O kafilenin varacağı yer cennettir. Alay-i Ne mutlu sana ki o kafilenin yolcularından bir yolcusun. Sen burada yalnız bile olsan hatta dört duvar arasında tek başına bile olsan yalnız değilsin. Böyle şerefli bir yolun, müstesna bir yolun yolcusu. Kim kendisini yalnız hissedebilir? Biz yalnız değiliz ki. Biz burada bir avuç Müslüman değiliz ki. Bizim tarihimiz var. Beşeriyetle başlayan, hatta dünyayı da aşan bir tarihimiz var. Cennette Adem Aleyhisselam'la başlayan bir tarihe sahibiz. Bu kadar köklü bir tarihin sahibi, bu kadar köklü bir ka sahibi, bu kadar üstesna bir kafile ile birlikte yol almayı seçip tercih etmiş olan birisi hiç kendisini yalnız hisseder mi? Hiç kendisini arkadaşsız kabul eder mi? O kadar güzel yolunun yolcuları var ki sayılamayacak kadar çok. Onun için Kur'an-ı Kerim bizlere... Kıssaları çok ibretli bir şekilde anlatıyor ve Mekke'de Müslümanların özellikle bu kıssalara daha çok ihtiyacı olduğu için kıssaların da büyük çoğunluğu Mekkidir. Mekkeden azil olan surelerde düşünün Bilal Aleyhisselam Radyallaahu Anha, Ammar Radyallaahu Anha, Sohaym Radyallaahu Anha ve benzerlerine Ammar'a Yasire, o sıkıntılara. Mübarek anneleri Sübeyya radıyallahu anha'ya. O sıkıntılara tahammül gücünü veren neydi? Bu ne kadar büyük bir potansiyel güç. Ne kadar büyük bir imkan. Ne kadar büyük bir manevi destek. Kayalar altında Ebu Cehil'in yüzüne vallahi bilsem ki bundan daha çok bir söz sizi daha çok daha ileri derecede başka bir söz sizi daha çok kızdıracak onu bulur onu söyler. Fakat sizi görüyorum ki ahad ahad demenin dışında daha çok sizi kızdıran başka bir söz yok. Onun için bunu söylüyorum. O Bilal daha dün köleydi. Zilletin her türlüsüne evet diyen birisiydi. La ilahe illallah dediği özgürlüğü anladı. Köleyken bile efendilerinden daha özgürdü. Çünkü bu kölelerinin baskısına boyun eğmeyecek kadar ifade yerindeyse kafasını dik öğrenmişti. İslam öyle bir davadır. Kıssalar öyle bir şeydir. Onun için çocuklarımıza da gerek peygamber kıssalarını gerek ashab-ı kiramın hayatını onların anlayabilecekleri şekilde onların şahsiyetlerini böyle bir kuyumcu titizliğiyle işleyecek şekilde anlatma yolunu ve bu şekilde eğitme yolunu seçmesini bilmemiz lazım. Bunu tercih etmemiz lazım. Onlar kadar bizim için eğitici unsur az bulunur. Evet vaktimizi daha fazla şey etmeyelim. Gelecek dersimizde inşallah Nuh aleyhisselamın ile olan kıssasına başlayacağız inşallah. Subhane rabbike rabbil ezzeti annen yasifrin ve selamun adet veselim. Velhamdülillahi rabbil alemin.